Çünkü namazla ilgili birçok ayet ve hadisle namaz kılmayan muhatap olduğu gibi namaz kılan kimse de bu vazifesini Kur'an ve sünnete uygun bir ölçü ile yapmadığı zaman bu kişi maalesef görevini yerine getirmiş olmaz. Çünkü biliyorsunuz ki bütün amellerde olduğu gibi bir amelin makbul olabilmesi için o amelin iki tane esasa ihtiyacı vardır. Bunlardan bir tanesi bu amelin ihlas ile yapılması, sadece Allah rızası için yapılması. Çünkü ihlas ile yapılmayan bir ameli yüce Rabbimiz kabul etmeyecektir. İkincisi ise yapılacak olan bu amelin Kur'an ve sünnete uygun olmasıdır. Ey yani Allah Azze ve Celle ya da Resulü Aleyhisselatü bu konuyla ilgili emrinin üzerinde bulunması gerekir. Çünkü Ümme Aişe radiyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste diyor ki, "Kal Aleyhisselatü Vesselam, Men ahdese fi emrina haza ma leysa minhu fehu red Kim bizim bu dinimizde olmayan bir şeyi ihdat ederse bu ondan reddolunur. Başka bir lafızda men amile amelen falesa bihi emrina fehu red Kim bir amel işlerse ve bu amelde de bizim emrimiz yoksa yani Kur'an ve sünnette delili yoksa فَهُوَرَتْ Bu ondan reddolunur. Dolayısıyla bu bid'at olur. Öncelikle konumuz namaz dedik. Namaz, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah olmak üzere beş vakittir. Enes bin Malik radıyallahu an şöyle rivayet ediyor. Namazlar Resulullah aleyhissalatu vesselame İsra'ya götürüldüğü gece, yani Miraç, miraca yükseldiği zaman, elli vakit olarak farz kılındı. Namaz, ilkin, elli vakit olarak farz kılındı. Aleyhisselatü Vesselam, Miraç'tayken, bu olayı biliyorsunuz, orada Musa Aleyhisselam'la karşılaşması, Rabbin sana neyi emretti dediği zaman, elli vakit namazı emretti dediğinde, o dön, Rabbinden dile, çünkü senin ümmetim bunu kaldıramaz benim ümmetim kaldıramadı demesiyle Allah ve Selem dönüyor bu gidiş gelişler birkaç defa devam ediyor ve böylelikle Allah subhanahu Wa Taala şöyle buyurdu Ey Muhammed söz benim nezdimde değiştirilmez bu beş vakit karşılığında sana elli vakit sevabı verilecektir diye kendisine nida etti yani sevap olarak elli vakit sevabı ancak vakit olarak beş vakte bu namazlar düşürüldü tabi bu sebeple değil midir ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kulun namazdaki nasibi onda dokuz sekiz yedi altı beş dört üç iki birdir Ey, yani kişinin kıldığı namaz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namazıyla örtüştüğü ölçüde ecir alacaktır. Yani bir imamın arkasında saf duran cemaat, hepsi görünüşte aynı rukuyu, aynı secdeyi yapsalar da ancak ecir olarak aynı karşılığı almazlar. Bunun sebebi de o kişilerin kalplerindeki haldir. O kişilerin bu namazı huşu ile e eda etmeleridir. O kişilerin aklen ve kalben, ruhen ve bedenen Allah SubhanaHu ve Teala'ya gösterecekleri teslimiyetle alakalıdır. Dolayısıyla namaz beş vakit olarak Miraç'ta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'e farz olarak emredildi ve o da bunu ümmetine ilan etti. Talha bin Uveydullah radıyallahu anh gelen rivayete göre bedevi bir Arap Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'e geldi. Saçı başı birbirine karışıktı. Ey Allah'ın Resulü dedi Bana Allah'ın farz kıldığı namazı bildir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Farz olan namazlar Beş vakittir Senin nafile olarak Bir şeyler kılman Müstesna buyurdu Bu hadis Buhari'nin sahihinde ve Ebu Davud'un Süneminde kayıtlıdır Dolayısıyla Yine Cibril hadisi olarak Bildiğimiz meşhur hadiste ee, biliyorsunuz Cibril Aleyhisselam gelip Allah Resulü ve Selam'e dizlerini dizlerine dayayarak simsiyah saçlı, bembeyaz ben beyaz olduğu bir anda Allah Resulü ve Selam'e önce imanı soruyor Ahbır Nihanil İman Ayet ve ona imanın rukunlarını haber verdikten sonra o zaman diyor ki Ahsent ya da Sadakt yani sen doğru söyledin diyor ve arkasından Ahbır Nihanil İslam. O zaman bana İslam'dan haber ver dediğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şehadeten en la ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve ikametis salat Ve itaiz zeka Ve haccul beyt ve sevmu ramazan Diyerek kendisine yine içinde namazın geçtiği Bu beş ruknu Haber vermiştir Dolayısıyla namaz Dinen önemlidir Hatta Abdullah İbni Umar radıyallahu anh Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu haber veriyor. İslam beş temel üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namazı dost doğru kılmak, zekatı vermek, beyti hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır diye Aleyhissalatü Vesselam bunu haber vermiştir. Gerçi namazla ilgili söylenecek çok şey var. Kısaca namazı terk eden kimsenin hükmüyle alakalı e, birkaç hatırlatmada bulunayım. Müslümanlar namazın farz olduğunu inkar eden kimsenin kafir olduğunda ve İslam'dan çıktığına icma etmişlerdir. Yani namazın farziyetini her kim e, inkar ederse farz olduğunu kabul etmezse bu icma ile o kişinin kafir olduğu olduğunu ilim ehlimiz ortaya koyar ve ehli sünnetin bu konuda akidesi böyledir fakat farz olduğuna inanmakla birlikte namazı terk eden kimsenin hükmü hakkında farklı görüşlere sahip olan bazı ilim ehli de vardır bu farklı görüşlerin sebebi ise Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'den inkar ederek terk eden ile tembellikten dolayı terk edenin arasında fark gözetmek sizin namazı terk edene kafir adını veren hadislerin gelmiş olmasıdır. Cabir radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Kişi ile şirk ve küfür arasında namazı terk etmek vardır. Yani bizimle onlar arasında ey bizimle kafirler, ey bizimle müşrikler arasında namazın terki vardır. Kim bunu terk ederse kafirdir. Ve yine da radıyallahu an şöyle e, buyuruyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı şöyle derken işittim. Bizimle onlar arasındaki ahit namazdır. Kim onu terk ederse kafir olur. Tabi bu, biliyorsunuz bu deriller namazı terk edenin kafir olduğunu gösteren delillerdir. Ve yine başka bir e, haberde, ashabın namazın terki dışında bir ameli terk etmeyi küfür olarak görmedikleri, yani sadece namazın terkini küfür görürdü ashab diye rivayetler var. Ancak bütün bu hadisler cem edildiği zaman, bir araya getirildiği zaman, buna biz, el beyne'n nusus diyoruz. Yani nasların arasını cem ederek e, farklı görüşlere ulaşan alimlerimiz var. Mesela e, günümüze kadar bu tartışma devam etmiştir. Ancak konumuz bu olmadığı için ben üzerinde fazla durmayacağım. Kısaca nafları hatırlatacağım. Bunlardan bir tanesi yani bu namazı terk eden kişinin tembellikten terk edenle bile bile inkar ile terk eden arasındaki farkı ortaya koyan, nasları ortaya koyacağım. Az önce ifade ettiğim e, naslar e, namazı her halükarda terk edenin kafir olduğunu kabul eden ilim ehlimizin dayandığı delillerdir. Bir de o bir taraftan bunun büyük küfür, yani büyük e, küfür değil de küçük küfür olduğunu, ameli küfür olduğunu söyleyen ilim ehlimiz vardır. Elbani Rahimahullah veyahut bu çizgide bulunan Sıddık Hasan Khan veya başka alimlerimiz de bu görüşü tercih etmişlerdir. Onların delillerine bakacak olursak, Ubade bin Samit radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet ediliyor. Resulullah ve vesselam'ı şöyle buyururken dinledim. Allah, 5 vakit namazı kullarına farz kılmıştır. Kim bunları yerine getirir, haklarını hafife almaz, onlardan herhangi bir şey zayi etmezse, o kimsenin cennete gireceğine dair Allah'ın nezdinde bir ahdi bulunur. Yani Allah azza ve celle'nin zimmeti altındadır namazını zayi etmek sizin kılan kimse. Her kim de onları yerine getirmezse onun da Allah nezdinde herhangi bir ahdi olmaz. Her kim de onları yerine getirmezse, onun da Allah nezdinde herhangi bir ahdi olmaz. Dilerse onu azaplandırır, dilerse ona günahlarını bağışlar. Yani bu hadisten, dilerse diye geçen bu hadisten e, sahih bir hadis i̇bn Maced'e geçiyor. Yine İmam Malik'in muvattasında, Ahmet'in müsnedinde geçiyor, ee, İbn-i Mace'nin süneninde geçiyor, Nesai'nin süneninde geçiyor, İmam Elbani Rahimahullah bu hadisin e, hadisi tashih etmiş ve sahih olduğunu haber vermiştir. Dolayısıyla aynı büyük günah işleyen kimse gibi Allah Azza ve Celle yani inkardan değil de tembellikten ötürü kılmayan kimseyi dilerse azap eder, dilerse kendisine kendisini bağışlar diye Aişe Aleyhisselam Ubade bin Samit Radiyallahu Anh'ın haber verdiği gibi bunu söylüyor. Yani bu kişi Allah'ın meşiyetindedir. Yine buradan alimler bu haber bu haberden bu hadisten çıkardıkları hüküm diyorlar ki eğer gerçekten namazı kılmayan, tembellikle kılmayan kimse gerçekten kafir olsa idi Nisa suresinde hem 48'de hem 116'da Rabbimizin haber verdiği gibi doğrusu Allah kendisine şirk koşulmasını asla mağfiret etmez. Eğer bu adam kafirse veya şirk halindeyse o zaman nasıl Allah'ın meişetinde olur bu kişi? Allah Azza ve celle e, bu, kişi, bu kişiye ebediyen azap edeceğini haber vermiştir ve ayetin devamında ondan başkasını da dilediğine bağışlar. İşte bu ayetin son kısmında Allah dilediğini bağışlardan kasıt yani günahkar kimseyi, günahkar kimseyi dilediğini bağışlar. Dolayısıyla buradan kasıt şirk koşmuş veyahut efendim küfür işlemiş kimse değildir deyip böylelikle inkar edenle tembellikten ötürü kılmayanın arasını ayırt etmiştir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle bir Hadis rivayet ediyor. Diyor ki Resulü ve Sellemi şöyle buyururken dinledim. Şüphesiz kıyamet gününde Müslüman kulun ilk hesaba çekileceği husus farz namazdır. Eğer onu eksiksiz yapmışsa o zaman mesele yok. Aksi takdirde bakın nafile namazı var mı denilir. Eğer nafilesi varsa onun farz namazları nafilesinden tamamlanır. Sonra da diğer farz amellere bunun benzeri uygulama yapılır biliyorsunuz namazı terkini küfür görenler arasında işte bu hadisle ilgili de ihtilaf var o da şudur diyorlar ki önce namazına bakılır eğer namazı yoksa artık onun hiçbir ameline itibar edilmez diğer amellerine bakılmaz ancak bu hadis diyorlar namaz kılan kimsenin halini haber vermektedir eğer namazları eksik nafilelerle tamamlanmışsa o zaman onun diğer amellerine itibar edilir diyorlar. Ve en önemlisi, en önemlisi Huzeyfe İbn Yaman'dan gelen bir hadis var. O da Resulullah ve Vesselam'ı şöyle buyururken dinledim diyor. İslam bir elbisenin değişik renkleri silinip gittiği gibi silinecektir. O kadar ki oruç, namaz, hac ve sadakanın ne olduğu bilinmeyecektir. Yüce Allah'ın kitabı üzerine bir gecede yürünülecek, ve yeryüzünde ondan bir ayet dahi kalmayacaktır. Yani hani eski bir elbisenin yıkana yıkana böyle sadece desenleri belirgin olur ancak elbise gerçekten yıpranmıştır. İşte İslam da böylece diyor, bir elbisenin renkleri silinip gittiği gibi silinecektir diyor. Bir gece Allah azza ve celle ilmi yeryüzünden çekip alır yani onu kabzeder burada Allah'ın kitabı üzerine bir gecede yürülenecek ve yeryüzünde ondan bir ayet dahi kalmayacaktır demesi bunu ifade eder insanlardan bir kesim geriye kalacak oldukça yaşlı başlı kimseler diyecekler ki biz babalarımızı şu sö şu sözü söylerken yetiştik onlar la ilahe illallah diyorlardı bu sebeple biz de onu söylüyoruz yani İslam yeryüzünden kalkacak. Yani silinecek sadece izleri kalınacak ancak yeryüzünde pirifani yaşlı kimseler kalacak. Ve bu yaşlı kimseler de diyecekler ki biz la ilahe illallah sözünü ancak babalarımızın babalarımız söyledi diye söylüyoruz. Yani onları bu sözü söylerken işittik ve biz de bu sözü söylüyoruz. Asıl itibariyle bu sözün ne manaya geldiğini bilmiyorlar. Bunun üzerine Sıla İbni Zufer isminde bir tabiinden birisi Huzeyfe'ye şöyle diyecek. Peki onlar namaz nedir? Oruç nedir? Hac nedir? Sadaka nedir? Bunları bilmedikleri halde onların La İlahe İllallah demesinin onlara nasıl bir faydası olacaktır? Bunu iki üç defa tekrar eder. Bunun üzerine Huzeyfe radıyallahu an ondan yüz çevirir ve en son kendisine şöyle der. Ey Sıla bu söz onları cehennem ateşinden kurtaracaktır ve üç defa bu sözü Huzeyfe radıyallahu an bunu tekrar etti. Yani dedi ki bu söz en azından onları ebedi olarak cehennemde kalmaktan kurtaracaktır dedi Hz. Radıyallahu anh'te, Allah Resulü Satt ve Sahabelerinden önemli Sahabelerinden bir tanesiydi ve o e, öyle deme le ilhe illallah demesi onları ebedi olarak cehennemde kalmaktan kurtaracak bir şekilde ifade etti. Gerçekten bu konuyla ilgili çok söz söyleyebiliriz, birçok delil getirebiliriz. E, mesela e, çağdaş e, ulemadan kabul ettiğimiz e, Üstad Binbaz Rahimehullah şöyle bir fetva yayınladı biliyorsunuz mesela diyor ki bir adam diyor saatini mesela sabah sekize kurarsa gece yat, yatarken saatini sabah sekize kurdu yani bu adam yatarken niyeti sabaha namazına kalkmak değil işe kalkmak bu kimse kasten namazı terk ettiği için kafirdir demektedir İşte bu namazı kasten terk etmektedir demektedir ve bununla ilgili birçok e, ülemadan görüş beyan edenler var biz buna muteber ihtilaf diyoruz ancak şu konuda e, tekfir konusunda birini tekfir ederken 6 veya 7 tane hususun olduğunu hatırlatarak yani hücceti ikame etmeden e, birilerini tekfir etme yolunu uygun bulmuyoruz günümüzde insanların çoğun niçin namaz kılmıyorsun sorusuna, Kem küm ettiklerini, işte hataen hut tembellikten ya da yakında kılacağım ümidiyle yaşadıklarını gerçekten görmekteyiz. Ancak namaz dinin dileğidir. Allah Resulü ve Vesselam, kim namazını ikame ederse dinini ayakta tutmuştur. Kim namazını terk ederse dinini yıkmıştır buyurmaktadır. En basiti, namazı terk eden kimse, kafir midir tartışmasının içinde kalmıştır. Biliyorsunuz Hanbeli mezhebine göre namazı kılmayan bir kimse öldürülür ve onun cenaze namazı kılınmaz, yıkanmaz, kefenlenmez böyle bir çukur kazılır, atılır veyahut bir sehraya atılır diye e, ifade etmişlerdir. Dolayısıyla böyle bir tartışmanın aktörü olmak bile ne kadar tehlikeli olduğu görünmektedir. Ve ben Müslümanım diyen bir kimsenin namazı kılmamak gibi namazdan yüz çevirmek gibi bir lüksü yoktur. Çünkü, çünkü Allah Subhanahu ve teala Bakara suresinde ve gerçekten bu ayeti de yanlış anlıyoruz. Hani diyorlar ya işte e, ya diyorlar ki benim kalbim temiz veyahut diyorlar ki e, ya namaz kılmıyor ama kimse kimseye kimse kimseye ee, namazı emretmiyor veya namaz kılmamak normal gibi görünüyor aslında böyle değildir bu zorlama meselesinde Allah subhanehu ve teala Bakara suresinde şöyle buyuruyor لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ min مِنَ الْغَيِّ diyor ki dinde zorlama yoktur şüphesiz hak ile batıl birbirinden ayrılmıştır yani bu ne manaya geliyor Yol bellidir. Hak olan, dost doğru olan bir yol var, bir de bunun hilafına olan batıl yollar var. Allah Subhanahu ve teala tercih noktasında insana şunu diyor, seni biz zorlamıyoruz, sen dilediğini seç. Ya haktan yanasındır veyahut batıldan yanasındır. Ya hakkın yolcususun veyahut batılın yolcususun. Dolayısıyla ben Müslümanım, ben Sırat-ı yolcusuyum. Ben Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan ve Nebi olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan razı oldum diyen bir kimse artık batılın hükmüyle hükmolunmaz ve batıldan yüz çevirir. Dolayısıyla tercih noktasında haktan yana tercihini yapmıştır ve kendisini Müslüman olarak isimlendirmiştir. Artık bu kişiyi işte ona farzdır iman esaslarına uyacak ve aynı şekilde İslam'ın rukunlerini yerine getirecek ve Müslüman olarak yaşayacaktır. Yani ben Müslümanım dediği halde namaz kılmayacak. Ben Müslümanım dediği halde oruç tutmayacak ve ibadetleri yerine getirmeyecek. Gerçekten bu kişi aynı şuna benzer. Tarlası olup bu tarlaya tohum ekmeden o tarlanın ürün vermesini bekleyen kimsenin hali gibidir. Yani ümitle ben la ilahe illallah diyorum deyip de bunun karşısında ecir ve mükafat bekleyen kimsenin e, hali aynı buna benzemektedir. hut affedersiniz eşiyle cinsi münasebete girmeden ondan çocuk beklemesi gibidir. Dolayısıyla gerçekten ben Müslümanım diyen bir kimse yani tercihini hak ile batıl birbirinden ayır, birbirinden ayrılmıştır. La ikrahe fit din, qatbe yene rushtu min al Dinde zorlama yok. Kime yok? Yani Hristiyan bir kimseye illa de Müslüman olacaksın. Yahudi birine illa de sen Müslüman olacaksın. Veyaht kendisini Müslüman olarak tanımlanmayan e, bir kimseye illa de Müslüman olacaksın dayatması gerçekten haramdır. O tercihini batıldan yana yapmış dolayısıyla dinen onun hukuku da bellidir ancak ben Müslümanım diyorsa o halde namaza kalkması secde etmesi ruku etmesi Rabbine yönelmesi farzdır bu yüce Rabbimizin kıyamet günü ilk soracağı soru olarak bu kişi bununla muhatap olur dolayısıyla namaz dinin direğidir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadiste Diyor ki, bu dinin temeli tevhid, direği namaz, zirvesi de cihattır. Aynı bir piramite benzetin, tevhid üzerine kurulmuş bir temel, direği namaz, zirvesi cihattır. O halde, namaz oldukça önemlidir ve beş vakit olarak bizlere fark kılınmıştır. Peki, geliniz şu husus üzerinde duralım. İnşallah Allah bize ömür verirse ve bir daha bu odada görüşmek nasip, nasip olursa namazın rükunlerini, vaciplerini, sünnetlerini konuşuruz. Ancak biraz daha benim ilgilendiğim konu hassasiyetinden ötürü yani namazın nasıl kılınacağıyla ilgilidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazı, namazı nasıl kılardı? İnşallah buna da değineceğiz. Buna da değineceğiz. Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sallu kemera aytumuni usalli benim nasıl namaz kıldığımı gördü iseniz öyle namaz kılınız buyurmuştur. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazı Cebrail'den öğrendi. Biz de her konuda bizde, bize örnek olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'den namazın kılınışını öğreneceğiz. Hatta öyle ki bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescitte karganın bir kanı gagalaması gibi hızlı namaz kılan birini gördü. Onu görünce dedi ki şu adamı görüyor musunuz? Nasıl namaz kılıyor? Vallahi bu adam bu hal üzere ölecek olursa Muhammed'in dini üzere ölmez. Dikkat ediniz. Vallahi bu adam bu hal üzere ölürse Muhammed'in dini üzere ölmez. Yani ne demek bu Muhammed'in dini üzere ölmez? Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği namaz kılma şeklinde böyle bir namaz yoktur. Bu konuda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a e muhalefet etmiştir. Aslında biz buna namazdan çalmak diyoruz. Yani namazdan çalmak. Çalmak hakkın olmayan bir şeye el koymak manasında değildir sadece. Bir işin hakkını vermemeye de o işin hakkından çalmak denir. Dolayısıyla serikus saleh, namazdan çalmak bu ifade bizzat Resulullah aleyhissalatü ve kendi ifadesidir. Yani dedik ya bir şeyin hakkını vermemek de o işin hakkından çalmaktır. Aynı bir müteahhitin malzemeden çalarak o işin hakkını vermemesi de hırsızlığın bir çeşididir. Ya da ya da vakti boş geçirmek, vakitten çalmak, zamandan çalmak manasındadır. Ya da bir iş yerinde çalışan bir işçi çalışmak yerine kaytarıp işini ihmal ediyorsa bu da iş verenin hakkından çalmaktır. Ya da davar güden bir çobanın eee bir çoban imkan varken hayvanlarını aç bırakıyorsa, hayvanlarını doyurmuyorsa bu da o hayvanın hakkından çalmaktır. Biliyorsunuz bunlar hepsi hesap konusudur. Yani yüce Rabbimiz işte bu çalmaları sebebiyle veyahut işin hakkına riayet etmemeleri sebebiyle insanları sorguya çekecektir. İşte bu haktan çalma, en son verdiğim bir çobanın davarların hakkından çalmasını e, örnek olarak yine Resulullah aleyhissalatü vesselam'den verebiliriz. E, bir deve Allah'ın izniyle konuşmuş ve Resulullah ve Vesselam'e sahibini Şikayet etmişti Ve demişti ki Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Şu benim sahibim Beni aç bırakıyor Ve yemeğimi az veriyor Ve sırtıma taşıyabileceğimden Fazla yük yüklüyor Yani böylelikle Gerçekte işte o devenin bile hakkına riayet edilmediği, hakkından çalındığı veya o devenin haksızlığa uğradığı görülmektedir. İşte bizim bütün bu hırsızlıkların içerisinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hırsızlığın en kötüsü diye nitelendirdiği, Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat hırsızın en kötüsü namazından çalandır dediğini ve etrafında olanlar dediler ki, ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, insan namazından nasıl çalar? Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu, ruku ve secdesini tam yapmayarak. Şimdi ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kıldığı namazı konuşmadan önce günümüzde namaz meşhur bir şey olduğu için, ve ben inanıyorum ki bu odada bulunan kardeşler genelde namaz kılan kardeşler olduğu için inşallah bu hadisler etrafında dönmeyi uygun gördüm Sırası ile diğer konulara da inşallah değiniriz Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hırsızlığın en kötüsü namazdan çalandır Önce bu hadis karşısında kendimize soracağız Biz hırsız mıyız? Gerçekten biz namazda namazımızdan çalıyor muyuz? Aleyhisselatü Seleme namazdan çalmak nasıl olur diye sorulduğunda Aleyhisselatü Vaseleme ruku ve secdesini tam yapmayarak buyurdu. O zaman kendimize şunu soralım: Acaba günümüzde bu ümmetin kaç ferdi namazdan çalanlardan değildir? Acaba? günümüzde kaç kişi namazını tadili erkana uygun kılmaktadır. Resulullah ve Vesselam bu konuyla ilgili birçok hadis kendisinden rivayet edilmiştir. Ebu Abdullah El Eşari radıyallahu anh, şöyle diyor. Resulullah ve Vesselam Sahabesiyle birlikte namaz kıldıktan sonra onlardan bir grubun yanına oturdu. Sonra adamın biri mescide girdi ve namaz kılmaya başladı. Ruku'ya eğildi ve tavuğun yem toplaması gibi hızlı secde etmeye başladı. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Şu adamı görüyor musunuz? Kim bu hal üzere ölürse Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dini üzere ölmemiştir. Namazını bir karganın kanı gagalaması gibi kılıyor. Bu kişi, bu kişi gibi ruku ve secdeyi hızlı yapanlar, karnı aç olduğu halde, sadece bir iki tane hurma yemekle yetinene benzerler. Hiçbir iki hurma, hiç bir iki hurma aç bir insanın karnını doyurur mu buyuruyor, aleyhisselatü Yani ne demek istiyor? Hadis Buhari'de geçiyor, ee, demek istiyor ki aleyhissalatü vesselam ey namaz kılan kişi sen Rabbinin nimetinden faydalanman gerekiyorken Rabbinin ecir sofrasından doyman gerekiyorken niçin böyle sadece az bir şey alıp kaçıyorsun aynı bir sofraya aç olduğun halde oturup yememek gibi ya da bir iki hurmayla yetinmek gibi. Dolayısıyla bütün konularda olduğu gibi bu konuda da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizlere örnektir. Dolayısıyla hızlı ve tadili erkana uymayan namaz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılma şeklinde yoktur peki biz namazımızı kılıyoruz nasıl kılıyoruz kime göre kılıyoruz ölçümüz ne ben kıldım oldu mu diyoruz ya da kulaktan dolma bilgilerle mi kılıyoruz muhakkak ki makbul olunacak namaz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere öğrettiği gibi kılınan bir namazdır işte konumuzun esasını oluşturan, merkeze koyacağımız bir hadis var. O da Ebu Hureyre radıyallahu anh'in rivayet ettiği bir hadistir. Az önceki hadise benzeyen bir hadistir. O da şu. Ebu Hureyre radıyallahu rivayet ediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'a radıyallahu anh'a kâle dâhalen nebiyyü ilel mescidi ve dâhalen raculun fesallâ fesallâme alen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh ve vesselâm diyor mescide girdi. Onun arkasından da bir adam mescide girdi. Bu adam namaz kıldı Sonra da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dönüp selam verdi. Aleyhisselatü Vesselam onun selamını aldı ve o kişiye dedi ki Ferci فَصَلِّهْ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّهْ Dedi ki dön namazını tekrar kıl çünkü sen namaz kılmış olmadın. Dikkat ediyor musunuz? Bu adam namaz kıldı. Aynı bugün örneklerini gördüğümüz gibi namaz kıldı Ancak Aleyhisselatü Vesselam O kişiye demedi ki Senin kıraatin eksikti Veya şunu unuttun Veya ya sen dört yerine beş rekat kıldın Ben sana dikkat ettim Veya şunu yaptım bunu yaptın demedi Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Fe innekelem tusalli Peki bunun sebebi neydi? Rivayete devam ediyor Ebu Hureyre radıyallahu anh ve diyor ki feraca Bu adam döndü. Fe sallâ kemâ ve bu adam daha önce kıldığı gibi namaz kıldı. Aynı ilk kıldığı namaz neyse aynı o şekliyle bir namaz kıldı. Feraca fe sellem alen sallallahu aleyhi ve sellem. Fekâle ferci' fe salli fe inneke bu adam tekrar namazı kıldı, döndü, ve vesselam'a selam verdi. ve Selam bu adama dedi ki, dön namazını kıl çünkü sen namaz kılmış olmadın. Felafeh ve üç defa bu hal devam etti. Siz olsanız merak etmez misiniz? Yani ben namaz kılıyorum, vahyin kendisine indiği ve konuştuğu heva olmayan Resulullah aleyhissalatü vesselam, o kıldığınız namazı beğenmiyor veyahut kabul etmiyor ancak diyor ki sen namaz kılmış olmadın dön tekrar kıl ve Ebû Hureyre radıyallahu anh bu durumun üç defa tekrar ettiğini haber veriyor üç defa tekrar ediyor nihayet üçüncüsünde bu şahıs Resulullah ve vesselam'e diyor ki vellezî ba'seke bil Ma اُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي Seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki, ben bundan başka namaz kılmayı bilmiyorum. Bana namaz kılmanın doğrusunu öğret. Allah ondan razı olsun ne güzel bir soru sordu. Ne güzel bir soru sordu. Elbette bu adam, namazını kılamayacaktı veya düzgün kılmayacaktı ve böylelikle Ali Sayt Vassallem onu üç defa namazını tekrar ettirecekti ve nihayetinde e, ben bundan başka namaz kılmayı bilmiyorum bana öğret sorusunu Ali Sayt Vassallem'e yöneltecekti Allah ona rahmet etsin o bu soruyu sordu o bu soruyu ümmet adına sordu. Hatta tarihe bu kişiyi namazını doğru kılmayan kimse olarak iyi e, e, tarihteki yerini buldu. Elbani rahimehullah. Elbani rahimehullah bu adamdan esinlenerek işte bu hadisin etrafında döndü ve sıfatı Salatın Nebi isimli bir eser yazdı. Yani Resulullah Aleyhissalatu Vesselam namaz kılma şekli dolayısıyla işte bu soruya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın her birimizin pür dikkat dinlemesi gereken bu, e, bir cevap verdi. Neden? Çünkü her birimiz kıldığımız namazın uygun olmasını, tadili erkana uygun olmasını ve Allah katında makbul olmasını isteriz. Niçin? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam az önce okuduğumuz hadiste namazını doğru eksiksiz kılan kimse Allah'ın zimmeti altındadır. Yani Allah'ın vaadi vardır ki o kişiyi cennete koyacak. Dolayısıyla bizler bu müjdenin muhatabı olmak istiyoruz. İşte bakınız o doğru soruya Aleyhisselatü Vesselam şöyle cevap verdi. وَاِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلَا فَكَبِّرُ Namaza kalktığın zaman tekbir getir. Ey Allahu Ekber de. İftitah tekbirini al. ثُمَّ قُرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ Sonra da Kur'an'dan sana gele, kolay gelenini oku. Aleyhissalatü vesselam. Yani kendisini anladığın senin üzerinde tesirli olabilecek Kend, e, ve senin de kolayına gelen, then oku, Kur'an, sonra da sana Kur'an'dan kolay gelenini oku. İnşallah bu dersin devamında, Aleyhisselatü Vesselam bunu nasıl yapıyordu, bunları konuşacağız. Ancak şu an için ben hadisin etrafında dönmek istiyorum. Aleyhisselatü Vesselam o kişiye Kur'an'dan kolay gelenini tane tane okumasını ...emretti... ...summerka... ...sonra da... ...ruku et dedi... ...sonra da ruku et... ...hatta... ...tetme inne rakia... ...öyle ki... ...rukuda... ...itminan... ...buluncaya kadar bekle... ...yani... ...bütün eklemlerin... ...yerine oturuncaya kadar... Hatta tetme rakia Bütün eklemler ruku şeklinde oturana kadar. Yani böyle ee, daha böyle rukuya eğilmeden kalkmak işte o namazını doğru kılmayan kimsenin bir fiiliydi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kişiye dedi ki fe inneke lem tusalli sen dedi namaz kılmış olmadın. Niçin? Çünkü rukuyu tam yapmıyordu. Niçin? Çünkü rukusu olmayanın namazı yoktur. İleriki derslerde de göreceğimiz gibi çünkü ruku rukundur. Yani olmazsa olmazlardandır. Aleyhisselatü Vesselam dikkat ediniz. O kişiye sümmerkah sümmerfa demedi. Yani ne demek sümmerkah sümmerfa? Aleyhisselatü Vesselam ruku et ve kak demedi. Ruku et. Rükuda bütün vücudun itminan buluncaya kadar bekle diye emretti aleyhissalatü vesselam. Sımmer ondan sonra kalk dedi. Belini bir ok oh gibi doğrul dedi ve. Hatta tetme inne kaime yani rükudan kalktıktan sonra doğrul o belin e, omurilik diyorlar İşte o omuriliklerin hepsi yerine oturması gerekir hepsi yerine oturuncaya kadar Aleyhisselatü (s.a.) yine bu kişiye dedi ki hatta tetmain kıyame sonra secde et hatta tetmain saacide secdede bütün vücudun itminan buluncaya kadar bekle dedi rükuda kıyamda ve secdede ve Aleyhisselatü (s.a.) E, peki nasıl secde yapardı nasıl ruku yapardı nasıl kıyam ederdi kısacası Aleyhisselatü Vesselam nasıl namaz kılardı inşallah bunu dersin ikinci bölümünde bu konuları işleyeceğiz ancak hadise dikkat ettiğiniz zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kişiye sümmerka, sümmerfa, sümmescud, sümmerfa demedi yani Aleyhisselatü Vesselam ona rüku et secde et, sonra e, rüku et, kıyam et sonra secde et, kalk demedi Hepsinin altını çizdi. Çünkü o kişinin namazdaki kusuru şuydu. O kişinin namazdaki kusuru namazı hızlı kılmak aleyhissalatü vesselam'ın ifade ettiği gibi namazdan çalıyordu. Yani ruku ve secdeden çalıyordu. Ve aleyhissalatü vesselam kişiye namazın bir rekatini nasıl kılacağını anlattıktan sonra son olarak Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadiste... Şöyle buyurdu. Dedi ki وَفْعَلْ ذَٰلِكَ ف۪ي صَلَاتِكَ كُلِّهَا Ve dedi ki bu şekliyle namaz kılmayı bütün namazların için yap. Bu şekliyle namaz kılmayı bütün namazların için yap. Yani aleyhissalatü vesselam hangi namazı kılıyorsan kıl. Bunlara dikkat et ruku ve secdeni tam yap dedi yani Aleyhisselatü Vesselam demedi ki farzlarda dikkat et sünnetlerde dikkat etme ya da Aleyhisselatü Vesselam e, demedi ki sabah namazında dikkat et ancak öğlen namazında önemseme ya da Aleyhisselatü Vesselam demedi ki farzlarda yap ancak teravih namazında hızlı yap böyle bir şey yok arkadaşlar yani Aleyhisselatü Vesselam'ın belirlediği bu ölçüye göre lütfen günümüzde insanların nasıl namaz kıldığını farzıyla, sünnetiyle, ile nasıl olduğunu bir ölçün. Yani bizim amelimizin makbul olması için Kur'an ve sünnete uygun olması gerekir dedik. Bu bir şarttır. Rukundur. Ve yine Aleyhisselatü Vesselam'ın benim nasıl namaz kıldığımı görüyor, gördüyseniz öyle namaz kılınız dediğini paylaştık. O halde biz mecburuz ki ve vesselam gibi ruku edeceğiz, secde edeceğiz. Yoksa bu anlamda amellerimiz zayi olur, gider. Gerçekten bugün bir mescidin içerisine girseniz, bir mescidin içerisine girseniz, veyahut aleyhissalatü vesselam bir mescide girip otursa, ve insanlar gelip oradan namaz kılsa, acaba kaç kişiye derdi ki, sadece fasalli فإنك لم Dön namazını tekrar kıl çünkü sen namaz kılmış olmadın. Ben inanıyorum çok az ve Hz. onun namazına rıza gösterirdi. Hatta bırakınız onu. İmamlarımız hızlı namaz kılıyor. İmamlarımıza emri bir marufta bulunamıyoruz. O kişileri sünnet ölçülerine getiremiyoruz. Cemaat bu konuda eee İmamlardan maalesef nasihat almıyorlar. Yani cemaat bu konuda ıslah olmuyor. Niçin? Çünkü ilmin zayi olduğu bir dönemdeyiz. Gerçekten az önce Hüzeyfe radiyallahu anh ile Sıla bin zufer arasındaki tabi'in e, arasındaki o bir hadis vardı ya. Aleyhisselatü Vesselam diyor, İslam diyor, bir çiçekli bir elbisenin deseninin üzerinden silinip gittiği gibi diyor, İslam da böylece silinip gidecek diyor. Allah bir gece ilmi alır, sonra insanlar diyor, namaz nedir, oruç nedir, hac nedir, zekat nedir bilmeksizin, sadece la ilahe illallah derler. İçlerinden sadece piri fanileri kalır, ve onlar, biz babalarımızı bu sözü söylerken bulduk demeleri gibi, e, bir dönemin, bana Cumhuriyet'in ilk dönemlerini hatırlatıyor bunlar. Bizim, ceddimizi, dedelerimizi o e, inkilabın yapıldığı, cumhuriyetin kurulduğu ilk dönemlerde gerçekten ülkemizde böyle bir cehaletin kol gezdiğini görmekteyiz ve bu hadisin e, bununla da örtüştüğünü bilmekteyiz. Dolayısıyla biz diyoruz ki, bugün namazı kim nasıl biliyorsa öyle kılıyor. Hatta mezhebine iftira ederek kılıyor. Adam bid'at içerisinde diyor ki ne ben hanefiyim. Veya adam bir sünneti ihya etme, etmiyor ve etmeyince diyor ki ne benim mezhebimde bu yok. Allah-u Ekber. İmam Elbani Rahimahullah çok güzel bir şey söylüyor ve biz de bunu gerçekten taklitle ilgili derslerimizde işledik. Diyor ki bir insanın diyor kendi mezhebinde olmayıp başka mezhepte olan sünnetler var. Yani hanefi mezhebine mensup bir kimse... Şafii mezhebindeki bazı sünnetleri, e, sünnetler kendi mezhebinde olmayabilir. Şafii mezhebinin bir mensubu da, kendi mezhebinde olan bazı sünnetler, e, olmayan bazı sünnetler başka mezhepte var. O halde bu kişiye düşen şey nedir arkadaşlar? Kendi mezhebinde olmayan sünnetleri araştırıp, başka mezheplerde de olsa bunları alıp, Efendim hayatına tatbik etmesidir. Yine aynı şekilde bir mezhebe mensup kimsenin kendi mezhebinde olan ancak başka mezhepte olmayan bid'atleri var. O zaman bu kişi de bu bid'atleri ne yapabilir? Kendi mezhebinde olan bid'atleri reddeder ve başka mezhepte olan sünnetlere sahip çıkar ve hayatına tatbik eder. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demiyor ki Keme Salla Şafi'i ve Ebu Hanife ya İmam Malik ya da bir başkası ya da Salla Keme Umar, keme salla Umar ya da Ebu Bekir radıyallahu anh. ki onlar da ve vesselam'dan öğrendikleri gibi kılıyorlardı elhamdülillah ancak ölçü aleyhissalatü vesselam'dir Allah Resulü ve vesselam'ın ashabı bu konuda hassas davranırdı öyle ki Zeyd bin Ve şöyle dediği rivayet ediliyor diyor ki Huzeyfe radıyallahu an. Ruku ve secdesini tam olarak yapmayan birini gördü ve ona şöyle dedi: Sen namaz kılmış olmadın. Şayet bu hal üzere ölsen Allah'ın Muhammed Aleyhissalatu vesselam'e göndermiş olduğu İslam fıtratından başka bir fıtrat üzere ölürsün. Dikkat ediniz. Zeyd bin Vehb rivayet ediyor ve diyor ki Hüzeyfe radıyallahu an secdesini ve rukusunu hızlı yapan yani namazdan çalan birini gördü ve ona dedi ki fe inneke lem tusalli sen namaz kılmış olmadın dedi. Gerçekten Huzeyfe radiyallahu anh bunu aleyhisselatü vesselam'ın sözü olarak orada rivayet ediyor. Sen bu hal üzere ölürsen diyor İslam fıtratı üzere ölmezsin. İslam fıtratından başka bir fıtrat üzere ölürsün. Dolayısıyla ee, haber yine Buhari'de geçiyor. Fethül Bari 2. cilt 274. bölümde geçmekte. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı, ibadetler konusunda bu kadar hassastı. Ve birbirlerine hakkı hatırlatıyorlardı. Ve unutulmamalıdır ki, dinde ilk hesaba çekileceğimiz şey namazdır. Namazla ilgili birçok ayet ve hadis olmasına rağmen bu kıymetli ibadetin Birçok yönden yönden değerlendirilebileceği gibi ben hacizane şu an sadece bunun hakkına riayet edilmemesinin getireceği zararlara değindim. Allah subhanahu wa taala Maun suresi 4. ayette "Feveylul lil musallin vay o namaz kılanların haline buyurmaktadır biz bu ayetin muhatabı değil şu ayetin muhatabı olmak istiyoruz gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir onlar ki namazlarında huşu içerisindedirler gerçekten gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir onlar ki namazlarında huşu içerisindedirler yani biz Vay o namaz kılanların haline ayetinin değil, Mü'minun suresinin bir ve ikinci ayetinin muhatabı olmak istiyoruz. Ve ben önce kendimi, sonra da kardeşlerimi şu ayetin gereğini yapmaya çağırıyorum. Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın. Bakara suresi 238. ayet. O halde haydin namaza. Haydin namazla dirilmeye, Haydin namazla miraca yükselmeye, Rüku'u tam, secdesi tam, Kıyamı tam, Kalbin, ruhun, bedenin bir bütün halinde, Allah'a yöneldikleri namaza, Haydin namazı Resulullah ve vesselam gibi kılmaya. İnşallah bu benim, dersimde son davetim olsun aynı zamanda dersimin de sonu olsun hatmi olsun inşallah e, Allah nasip ederse peki namazı nasıl kılmalıyız yani çalmaktan vazgeçtik hırsızlıktan vazgeçtik inşallah e, bundan vazgeçip de peki doğrusu nasıldır nasıl bir ruku nasıl bir secde nasıl bir kıyam ya da aleyhisselatü vesselam'ın yönelişin nasıldı Allah nasip ederse başka bir günde yapacağımız namazın gafaset ve selemin kılma şeklini burada kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. Ben burada sözümü noktalıyorum ve hadihi vallahu alem ve sallallahu ala muhammedin Muhammed ve ala ali Muhammed. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve etubu ileyk. Selamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.